Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Çok özür dileyerek bu şarkının ortasında konuşmaya başlamamız lazım sevgili Çünkü bir saattir kapıda parmak okutmaya çalışıyoruz. Parmak hisiniz denersen bu saatlerde şey, ne yapıyoruz biz sabah sabah elimiz türlü mü oluyor, bir şey mi oluyor soğuktan apış arasında durmaktan mı tıkanıyor, bilmiyorum ama hakikaten de tadalamadık alamadık bu sabah. Oktay ben senden de tadalamıyorum alamıyorum, ee, bilmiyorum ne olduğunu ama oradaki hiçbir mikrofonu lezzetli alamıyorum. Evet, sesin geliyor ama lezzetli gelmiyor pek. Ee, hakikaten oradan deneyelim, nereden denersek deneyelim. Heh. ...bende biraz lezzetli oldu. Bazen buradan. Buradan deneyim. Ne kadar güzel. Heh. Hayır o parmağımı hiç okumayaydı Heh. da... ...şu anları yaşamaydı. Sevgili dinleyiciler yeni bir haftanın başından... ...hepinize günaydın. 2 Aralık 2013. Pazartesi sabahı. Yağmurlu başladık yeni haftaya ama ne olacaktı artık... ...Aralık ayında da iki damla yağmurdan kimse şikayet etmesin. Soğuklar o beklediğimiz korkunç soğuklar... ...kapıdalar şu anda... Pek soğuk değil. Yağmurla biraz kırılıyor mu soğuklar? Onun faydasını görmüşsünüz. Valla dün bilmiyor. gece galiba o şey oldu. O laf edildi. Hı -hı. Bu, bugüne bir şey kalmasın ne olur. O, zaman ha, istersen... o laf edenler dün gece etti. Keşke... bulut halinde Ankara'da. Önce Ankara'dan başladı. Yükseldi havaya sonra Türkiye'nin genelinde orada edildi. Yağmur biraz sonra Yağmur olunca kırdı diye bir laf. Bir grup da bir fraksiyonda bak istersen bugün ona katılabilirsin. Bu yağmur kara dönderir Ah ne kadar güzelmiş. Bir, bir, bir grupta öyle diyen var. O biraz iddialı bir laf da. Geçen gün e, birisinin mağdur olduğunu gördüm ben. Nasıl mağdur olabilir ya? Mağdurum şey yani. da mağdurum, mağdurum da mağdurum mudur? Kar dedi. geliyor, kar geliyor dedi. He. Ondan sonra ben de onu ciddiye aldım. Sonra kar gelmeyince de hep o, o adam mağdur <gülüyor> gelmediği için. E, ben şey keşke İzmir'de bir radyo olsaydık. Orada da şey derdik. Esas nem, nem, soğuk yok da nem olur mu ya Ankara'da, Ankara'da şey nemden şikayet edemiyoruz o kötü Ankara'da da şikayet edecek bir şey var ya hava durumu yani hava durumunun özelliği nedir her yerde nerede olursa o şikayet edecek bir durum olması yani Doğru. Ya ama nemden bahsedememek ben alışmışım yani çocukluğumdan beri İzmir, İzmir çok sıcak oluyor ama nem nem böyle denir yani ne kadar güzeldir o Etkili hale getiriyor. Yeni haftanın başından herkese bir kez daha merhaba diyelim. Herkesin işi yolunda gitsin. Herkesin şansı ya gitsin diyelim. Ben ee, biraz yorucu bir hafta sonu geçirdim Ege. Evet tahmin Biliyorsun, ee, Çocuk. Çocuk var. İşler güçler falan filan. Sevgili dinleyiciler çocuk deyince Fahir'in biliyorsunuz bebeği oldu. Bilmeyen dinleyicilerimiz varsa. E, ama onun bebeği oldu. Onu benim birey benim olarak yetiştireceğim oldu. diye bir lafla anlamadım. Ee, şey yaptı gündeme getirdi, gündeme getirdi. Oldu. ve birey As olarak yetişme sen Fahir şey mi dedin beni mi yetiştirmeye ben çalışıyorsun birey olarak, birey olarak ya birey olarak çok iyi çocuk yetiştiririm gibi bir şey mi dedin yani Fahir de şey dedi ben bunu yetiştiremeyeceğim birey olarak bari Oktay'ı vereyim Oktay birey olarak yetiştirsin mi dedim? valla galiba öyle bir, bir laf ettim ben çünkü yani bu kadar bu nedir yani bu Mağdurum da mağdurum. Yani e, Deniz Atlas bebe doğduktan e, iki gün sonra hemen bir gece e, onlarda kaldı benim hesaplarıma göre. Evet. Hemen ikinci akşamında bize getirdi. Üçüncü akşamında da bize getirdi. Önce sana getirdi. Sonra sen net bir şekilde hayır dedikten sonra bize getirdi. Tekrar hafta Hana, sonunda getirdi. Hayır, dükkana, ben biliyorum işte zaten hafta Fahir'le ben konuştum. Abi. Ama sıradayız dedi Pelin'le deyince ben sormadım bile bebek nerede diye herhalde birey olarak yetiştirirsin diye gene noktaya şey yapıldı diye. Vallahi yine geldi abi ayandı kramponlarla ya yalan gibi oluyor böyle 3 gün arka arkaya kramponlarla diyoruz ama kramponlarla. Ama e... da mı kramponla gitti? Ne bileyim abi. Herkide o krampon hakikaten halı şey değildir. Böyle bir yeni moda anlayışı falan da olabilir. O, yani o, o da olabilir. Yani zaten yadırgamıyorum ben. Ne giyerse giysin. isterse sandalet giysin bu havada da çoraplı. Ama yani yani deniz Attası bize bıraktı ve şey dedi. Yalnız dedi sabah gelemeyeceğim. Hafta sonu evci çıktı gibi düşünüyoruz dedi. Ne evcisi dedim ya. Ne diyorsun? Ne diyorsun dedim ya. Ne evcisi? Sanki yatılı mu sizin evde dedim akşam bize gel. Sabah dedi ki hiç bekleme beni dedi. Şu anda dedi benim dedi aşağıda beni bekliyor. Hemen gitmem lazım abi diyerek Jova akşam abi, bize bıraktı. O hemen gitmem lazım çok acayip şey yapmam falan. Orada şey alıyorsun, senin de panikte. Evet. Şey Elim ayağım mi? dolanıyor abi benim. Yani şimdi daha birinci dakikada mağdurumda mağdurum demek istemiyorum dediğinizi ama bir taraftan ama. da şimdi bu havalarda da çocuğun daha kaç bir haftası da olmadı çocuğu. da olmadı ya Amasra'ya gitmesi orada hani ev ortamından uzak olması falan e, zor olacaktı. O yüzden ya yani iyi ki Amasra'ya götürmemişler bu taraftan da. Ya abi öyle de yani o zaman niye gittiler ya Amasra'ya? Ben gayet düz bir soru sorayım. yani. Niye? Gezmeye gitmişler? Hayır yine ya. Deniz Atlas bebeğine biz baktık yani iki gün. Yine bu sabah geldi. Ama canım canım. Hayır geldi. Nereden geliyorsun? Dedim? İki buçuk saatte geldik abi ama sıradan diye. Bir de bana bu yol İyi hikayesini anlatıyor. <gülüyor> yani uzun uzun olan onu anlattı ya. Evet o orada kızmakta haklısın yani. Yani ben dedim bana ne ya iki buçuk <gülüyor> saati. Sen dedim hiç, hiç bir kere bile aramadı böyle biliyor musun? Ama sıradan Ama mı? sıradan e şimdi seni yani ne oldu? Dinleyeceksiniz. Ne oldu? Ne yaptınız? E bir şey olsa sen zaten ararsan onu biliyor. Var mı bir sıkıntı? Hayır. Yani çocuklar de, da konuşamaz. Ben de aradım, açmadı da. Açmadı yani. 3 sefer, 4 aradı, sefer aradım. Şurada. Çekmemiştir belki. Ödemeli aradım gerçi. Ondan ol, Onda <gülüyor> etkisi olabilir. <gülüyor> çünkü çünkü yani bazı şeyler oldu. Ödemele aradım yani. Bilemiyorum abi ben valla bir, bugün bir toplanalım mı bir, konuş. bir konuşalım? Konuş Var, değil konuş. ben konuş konuş nereye kadar? Sen şey beni... dedin mi? Ne? Sen bu çocuğu bana güvenerek mi yaptın? Yok ya o Lafı yine edemedim ben <gülüyor> ben yine <gülüyor> ne dedin nasıl söyledin onu? Cuma Cuma günü şey dedim hani çalıştık ya yayında evet. Cuma günü. Yine Cuma günü baya baya bir çalıştım ben arabada falan giderken hep kendime radyoyu falan şeyi kapattım kaset çalarımı radyoyu falan hepsini kapattım ondan sonra hep şey çalıştım. ...dik durma değil mi... E, ...dikleşme eğilme diye bir laf var ya... ...niye onu çalışıyorsun... ...o senin kendi motivasyonun olacak... ...söyleyeceği laf başka... ...ne bileyim abi ben onu söylersem... Diyeceğim. ...ben sen ne dedim... ...dikleşmeden <gülüyor> ben... dik duracaksın dedim... ...ve fayda şey diyeceksin... ...bu çocuğu bana güvenerek mi yaptın... ...işte ben ikinci... ...laf olarak onu düşünüyordum... ...yani senin karşında... ...dikleşmeyeceğim, dik duracağım... Dik durmayacağım, bir geçmeyeceğim diye bir lafı edeyim dedim. Sonra hı hı. yine gelince cuma akşamı gelince o arada uyuyuduğum için <gülüyor> <gülüyor> sabah arabada çalıştıklarının hepsi uçtu gitti. Modern sabahlar. Bo modern sabahlar. Modern sabahlar. Gündemin dehlizlerinde yolculuğumuza başlayalım. Oktay Demirci ile hoş geldiniz efendim bir kez daha Best stüdyosuna. Hoş <gülüyor> Ya ne güzel bir şeyim vardı. Yaşlı adam tiplemem mi? <gülüyor> yaşlı adam değil. İyi oldu ya. Çok Tek, tek bir şeye vardı. gitmesi iyi oldu bence. <gülüyor> ben ama zorlayacağım. Hoş bulduk. Tavuğun KDV'si %8'e çıktı. Çok seviyordunuz hatta bu konuşmanı. ya. Bütün hafta sonu ben böyle konuştum. Hadi ya. Tabii canım. Böyle bakıyor çipil çipil gözlerle. Nasıl bakıyor böyle gülüyor falan. Normal böyle konuştuğum zaman şey yapıyor. Yani böyle normaldir. <gülüyor> Konuştuğun zaman sıkılıyor da. <gülüyor> tipleme yapınca dinliyor. Akıllı bir çocuk. <gülüyor> böyle konuşuyor. Gazete başlıklarını falan okudum böyle bütün hafta sonu. Çok e güzel. Yani. Ne yapacaksın çocuğa yani? Uyuyor uyanıyor ne abi. Ne diyor dershaneler konusunda? Dershaneler konusunda. Hashtag var mı? <gülüyor> ha, hashtag var tabii canım. Doğuştan, doğuştan hashtagle diye geçer. Ee, mesela Tavuğ'un KDV'si %8'e çıktı. Bütün hafta sonu bunu konuştuk. Bu yeni mi çıktı ya? Dün yayınlanmış. Şimdi gördüm bunu da tam resmi gazetede dün çıkmış. Karar %8'e çıktı diye. Biz bayağıdır %8'den alıyoruz abi bunu. Açık gözler mi öyle anlatıyor? <gülüyor> Vallahi ne bileyim ben. Karar yeni çıkmış efendim. %1'di KDV'si. Aman dikkat diyoruz sevgili dinleyiciler. <gülüyor> <gülüyor> Aman eğer baktığınız %8'den farklı bir şey Bir saniye deyip gidip e, e, şeye Mal sahibine Tavuk sahibine veya dükkan sahibine Neyse artık kimi buluyorsanız yakasına yapış Üreticiye üretici, üretici değil ya en son satıcındaki KDV oranı bu Bu arada Avrupa isyanı diye Ukrayna'daki olaylar e, Bugünlerde konuşuluyor daha doğrusu Dün 300 bin kişi toplandı Kiev'de. Evet, Dün şey yani Twitter'da Kiev'deki olayları ee, geziyle böyle şey yapma ne derler benzetme esprileriyle doluydu. Ama bir dolu şeyde benziyordu. Galiba o şeyle ne derler ee, iş aracıyla polis yürüme falan poma, herhalde poma, poma. pomacılık Türkiye'den yayıldı galiba dünyaya. U evet o, aklına kolay kolay gelecek. Ukrayna'nın şey poması. Ee, da Ukrayna'nın davulcu diye bir şey vardı. Var mı? Hı -hı. Ben çok takip edemedim de. Ee, Avrupa Birliği ile ortaklık anlaşması imzalamayan Cumhurbaşkanı'na e, halkın isyanı var ve sokaklarda e, aşağı yukarı aynı şey. Avrupa oluyor. Birlikçilerle Putinciler Putinci devlete karşı Avrupa Birlikçi halk mı? Evet biraz öyle Avrupa Birliği tarafında olmak isteyen halkla polisin e, yine çatışması. E, tam bana otbol işi geldi ya bu. Evet. Otpor şöyle bir baktığın zaman otbol mu bu faiz döbüsü mi? Valla Yanukovic e, Cumhurbaşkanı'dan bir açıklama yok. Ee, ama yakında gelir daha e, şey olmadı herhalde aklına bir şey gelmedi herhalde nasıl yapacağız ne yapacağız, ne diyeceğiz falan filan diye ee, ama yargılansın şeyleri var ee, talepleri var Ukrayna Avrupa Birliği'ne aittir sloganlarıyla ee, halk sokak garbe yapmaya çalıştılar yani halk yani halk dememiz doğru mu bilmiyorum biraz bana marjinal geldi bana da, evet, 300 bin kişilik bir marjinallik var orada bir de bu ara şey var mı Ukrayna'da böyle bir e, uzaya gönderme istedikleri bir çalışma bir şey bir uzay aracı çok takip uydu. etmiyorum ben Ukrayna'yı kesin Aa, öyle bir şey ama. vardır abi tabii, tabii. Kesin. Şey, uyduya, karşı çıktılar falan. uyduya karşı çıkabilirler esetçidir Esetçi olabilir. Bu <gülüyor> kurumdaki Esetçiler falan filan. Her türlü şey var. Biz bunları gördük. Türkiye o dönemleri yaşadı. Çok net biliyoruz. Umarız bu mesajlarımız Yanukovic'e <gülüyor> gidiyordur. gidiyor Cumhurbaşkanına. Ee, öyle biraz karışık yani. Asya'da da karışıklık var. Orada da e, Alk Sokak'ta. E, biz biraz kendi magazin dünyamıza geçelim istersen. Geçelim buyurun efendim. Bakalım. Ee, neler oluyor, neler bitiyor. Neler bitiyor. Ee, sin gündeminizde ne var ona da bakalım isterseniz. Hashtagimizde magazine uzanan eller kırılsın evet <gülüyor> artık hashtagsiz yapamıyorum oktay. Valla sen iyi şey yaptın ha bu hashtag'e. Bugüne kadar ki hashtaglerime hiçbir dönüş olmadı bir boşluktaydın <gülüyor> ama işte yazmıyorsun ya abi. Evet ben de yazmıyorum Senin... ben de yazmayacak kimse yazmıyor bu sefer <gülüyor> kimse... <gülüyor> kimse yazmıyor ee, Bakayım. Aa, bu arada 1 Aralık Dünya AIDS Günü'nü pas geçtik. Pas geçtik. Pazardı ama yine e, pek çok yerde AIDS Günü etkinlikleri, AIDS'e dikkat çekmek amacı diye etkinlikler gerçekleşti. Türkiye'de bir şey oldu mu bilmiyorum ben çok takip edemedim. Ben de takip edemedim. Türkiye şu anda bambaşka şeyleri yaşadığı, yaşadığı için. Yaşadığı evet. Bill Gates yardım istedi Dünya AIDS Günü nedeniyle e, CNN'in internet sitesinde. Ne yapıyor Bill Gates şu anda? Virgilius emekliliğin tadını çıkarıyor. Ne yapıyor? Hakikaten bilmiyorum yani. Windows'tan sonra ortam bana kaldı diye geziyor mu acaba? Ne o, ne yapıyor yani hiç Virgilius de iyi bir mücadele etmek için hükümetlerden, dünya liderlerinden, sivil toplum kuruluşlarından yardım istemiş yazısında. Zambiya'ya gitmiş. Oradaki gözlemlerini aktarmış falanlar, filanlar. Yine ee, tabi tabii Avrupa'da ve Amerika'da da pek çok sivil toplum kuruluşu 1 Aralık Dünya AIDS Günü nedeniyle e, etkinlikler düzenlemişler. E, bize gelmedi değil mi? Bir bize şey, gelmedi evet. Bir şey. en güzel şey yapıyorduk biz. Konuşmalar, sunucular olarak falan filan çok büyük hizmetlerimiz dokundu ama İki sene birden bıçak gibi birden kesildi. kesildi. Ne oldu içeride bilmiyorum. Oldu. Gerçi açık söyleyeyim yani benim ne vaktim vardı, <gülüyor> ne zamanım. <gülüyor> yani e, yoktu yani ama e, yine de 1 Aralık Dünya AIDS Günü atladık Bir gün sonra da olsa hatırlatalım. Hatırlatalım evet. Hindistan'dan roketlendi. Ee, 5 Kasım'da Mars'a gönderilmek üzere fırlattığı uzay aracı dün sabah tekrar dünya yörüngesinden başarıyla ayrıldı. Nasıl 5 Kasım'da fırlattılar anca mı? Anca gitti abi. Çok mu? Afyon denizde hepsine uğrayarak mı gitti? Hepsine uğrayarak yolcu alarak gitmiş. Bazı yerlere yolcu bırakarak gitmiş. Mangalya'nın adlı uzay aracı planlandığı gibi Eylül 2014'te Mars'a inerse... Hindistan kızıl gezegeni uzay aracı gönderen ilk Asya ülkesi olacak. Daha önce kim gönderdi? Bu Curiosity denen şey Mars'ta mıydı Mars'ta ya? da onlar biraz uzun sürmüştü onların gidişi ya. E bu da daha bir yakın olmayacak. Eylül 2014'ü tabii doğru canım daha bir senesi var. Tamam mantıklı. Eylül bu kadar sürüyor mu ya Mars'a? Çok sıkıcıymış ya. <gülüyor> Hakikaten çok sıkıcıymış. Mır mır mır mır mır. Eylül 2015 mi? 2014. Bir 2014. Az? 2014 ya. Tamam canım. İyiymiş. Hızlı, hızlı gitsin kenardan kenardan niye bu kadar falan. uzun sürüyor ya Mars'a gitmek uzak ve yokuş yukarı anladığım kadarıyla bassın abi atmosferden sonra hız sınırlaması yok ki yok da abi, atmosfere kadar var olur. diye biliyorum ben yer çekimsiz ortamda basmaya da gerek yok boşa almış gibi düşün işte oraya kadar baya hızlı gitsin orada boş alsın zaten bu deponun yarısını atmosferden çıkarken yakıyor ondan sonra şey olmasın diye arada bir kız diye bir şey yapıyor ondan sonra versin gitsin Yalnız şeyde de boşu almak tehlikeli diyorlar. Uzayda mı? Uzayda. Hmm. Yine yine siz vitesle, vitesle vites, ininiz vites diye uzayda yazı de... varmış. Vitesle inin vitesle çıkın diye. Ee, bu yolculuğu ne bekliyor acaba şey Hindistan? Mars'tan ne bekliyor? Yine öyle bir şeyler toplanacak bir şeyler bakacağız Arka, falan Belki de şey yapıyorlar ya durumu varsa Hindistan'ın. Var 72 milyon dolar harcadığına göre var abi. Yani şey diye düşünüyor olabilir. Ya bunlar gittiler bir şey buldular bize söylemiyorlar. Şimdi niye güvenesin ki? Şu anda Mars'ın yüzeyinde Amerikan'ın araçları var. Bir şeyler yapıyorlar. İşte Mars'ta bilmem ne kalıntılar falan bilimsel su olduğuna dair bir gösterge. Belki orada bir miktar para buldular yani. Dolar. Çok mantıklı Onu geldi. Onu söylemezsin abi. Daha Sonuçta... Millet uyanmadan tıkır tıkır öyle bilimsel kısımlarını falan dünyaya hani oraya araç gönderdik boş göndermedik falan diye arada bir şeyler atmak lazım ortaya ama daha güzel şeyler olabilir daha lezzetli şeyler olabilir gerçi onu da söyleyebilirsin ya yani. niye sonuçta Mars'ta bulunan parayı kaybeden kaç kişi var yani kaç kişi olabilir zaten kaç kişi gitti yani en azından dünyadan hak iddia edebilecek ne kadar ekip var ki Belki buldular orada medeniyet Görüşüyorlar şu anda Değil. Daha tatlıya bağlamadılar onu şey yapıyorlar ha, Önceden öyle bir şey olmuş olabilir Güzel, bir, Biraz gizli saklı bir şeyler olabilir Valla Hindistan'ın söylediği Şimdi şöyle bir okudum da metan gazı ölçümü yapacağız Demişler Bana biraz yalan gibi geldi metan, gazı. Yani... metan bayağı da metan çıktı Hayırlısı olsun metan Metan gazının yüzde kaç olması Hindistan'ı heyecanlandırır Ya da çok iyi oldu gittiğimiz diye Herhalde metan gazını şeyden arıyorlar Şimdi gidiyorsun da dönemiyorsun ya şu anda. O metan gazını dönüş için kullanabilirsek çok tatlı olacak falan diyor. Giden geri dönemiyor muyum Mars'tan ya? Maalesef. <gülüyor> şu anda yok yani. Hep ondan mı insansız? Evet, evet, şu anda sıkıntı o yani. Mars'a gidecek adam çok da dönecek adam bulamıyorlar. Hmm. O zaman tamam. Şimdi biraz daha mantıklı bir yalan gibi geldi bana. Ee, başarılar diyoruz. Hindistan'a. Bizim öyle bir şeyimiz yok değil mi ya? Uydudan başka bir... Şu anda mı? Türkiye olarak mı? Hayır. Bizim uydularımız var. Ona da Otudaki Marjinal Gruplar karşıma Karşı halinde. Başta biz olmak üzere. Yine bu konuşmalarımızdan da belli oldu herhalde. Evet, benim son cümlem daha <gülüyor> <bazı gülüyor> önce buydu. <gülüyor> Modern Sabahlar Modern Sabahlar Der, sabah, bir saattir mikrofonun açık aynısını yapacaksın diye bekliyorum Okta. Hiç oralı olmadığını. Abi yaptım ya. Aynısını mı yaptın? Fark etmedin mi? Sevgili dinleyiciler aynısını yapmadan yeni bir döneme girdik. Aynısını yaptığını belli etmeyecek kadar aynısını yapmak. Ya üst üste bindi demek ki. Yani arada kaynadı gitti büyük ihtimal. Ben diyorum bu şarkı güzelmiş ya. Ben bu kadar güzel olduğunu bilmiyordum. Biraz diyordum. ses yüksek gelmedi mi sana? Yani işte aynısını bir, yaptığın için demek ki ama yaptım, aynısını, aynı aynısını aynısını yapmışsın. Aynı. Şimdi bugüne kadar ben zaten hepimiz yani ayrı ayrı aynısını yapıyoruz da bugüne kadar ki tek yapmadığımız şey aynı anda aynısını yapmaktı. Evet hep inanılmaz. Bir küçük bir zaman farkı oluyordu. Ben daha iyisini yaptığını söyleyebilirim. Yani bugüne Bugün, kadar hep aynısını yapıyorduk. Evet. Bugünden itibaren daha iyisini yapıyoruz Çok ve daha iyisini ederim. yapmaya söz veriyoruz. Çok teşekkür ederim. Rica De, ediyorum. İlk başta biraz bozuldum anlamamana ama sonra e, kendime olan hayranlığım arttı. Anlamamam aslında sana en güzel... E, iltifat şeymiş, oldu. şey. Evet. Hakikaten öyle oldu. E, bekleten lider olarak geçiyor. Sabit. Bekleten lider. Bekleten lider. Her zaman şey mi? Her zaman bekletiyor. Ama bütün liderler ya. öyle değil mi ya? Yani şimdi... Düşünüyorum da işte açılışımıza başbakan katılacak falan dediğin anda açılış saatinden 2 saat sonrasında beklemen lazım. Ya açılışlar falan filan onları bekle, bekletir de lider hani o protokol şeyi yani o, o şey olur da liderlerin birbirini bekletmesi ha. de bir numara kendisi. Evet doğru bu şimdi bu, bu ayıp bir şey. Yani İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'i 14 dakika bekletmiş mesela ki bu çok iyi bir süre diyor deniyor onun için. Ondan sonra Almanya Başbakanı Angela Merkel'i 40 dakika 2012'de. Ee, ondan sonra en son e, Papa ile buluşmuş kendisi. Ondan beklet hmm, e, Papa'yı Pazartesi günü 50 dakika bekletmiş. Bir de memleketinde tir, tir titremiş yani Papa Bey. Sinirden. Be. Yok soğuktan. Ha. <gülüyor> Soğuk. Soğuk memleket. Rus lideri Putin. Putin. Rusya lideri Putin. Hep geç kalıyormuş ama. Yani şimdi yani. herkese geç kalır da özellikle Merkel'e çok koymuştur. Çünkü Alman disiplini diye bir şey var yani o Tabii. nedir işte 12.21'de buluşalım isterseniz olur mu canım ya yani 12.30 yapalım falan herkes böyle kafada şeydir ya yuvarlak olsun. Evet. Almanlar kaç deniyorsa o saatte de oradalar ben anlamıyor diye konuşmuştuk böyle anlarda hep Türkçe konuşurlar herkes kendi aksanına göre Türkçe konuşur Türkçe konuşur o da öyle bir yorum yapmış hakikaten e, yani bu konuda Putin'in e, bir şeyi var bir durumu var e, özellikle yapıyor diyenler var Putin bunu bekletiyor yani özellikle bunu bir strateji olarak yapıyor artık falan diye böyle gıcıklığını ne abi diye konuşanlar var ama Ruslar da şimdi e, nereden baksan bir doğu ülkesi yani yani randevularına sadık ee, saat mi? Saat mevhumu doğuda farklıdır. Batı gibi işlemez. O yüzdendir. Niye şaşırıyorlar yani? Mesela en son e, Güney Kore e, lideriyle buluşmuş. E, Güney Kore Cumhurbaşkanı Park Geun-hye'yi 30 dakika bekletmişti. Ve e, bir gazete Güney Kore'de... O yüzden Kore'de... Güney Kore'de siz doğuyorsanız biz daha da doğuyuz kardeşim. Biz geldik vaktinden deme hakkı var şimdi. Valla en güzel cevap oldu bu örnekte sana. E, gazete başlık atmış ya. Artık gündemleri ne kadar müsaitse <gülüyor> yani, <gülüyor> olay bu mu? Manşet atmış şey diye. Sayın Putin bir dahaki seferin zamanında gelin diye. Oldukça da eleştirel bir e, manşet atmış. <gülüyor> hakikaten e, sert bir şekilde uyarmış kendisine. Büyük ihtimalle Putin ve danışmanları da e, manşete bakıp ay, evet bundan sonra yalnız hakikaten ayıp oluyor. Yani. Ama en garip fotoğraf ama şey... espriyle mi giriyor acaba? Mesela bizim e, devamlı her randevusuna geç kalan arkadaşlarımızın Şeyi vardır yani geldiğinde bir espri Bir olay bir şeyle mesela o gecikme Konusunu bir anda unutur <gülüyor> falan vallahi geç kalan adamın Espri yapması Putin Deyince yani benim aklıma Arkadaşlarımdan değil de Büyükşehir Belediye Başkanı Melik Gökçe'nin Geç kaldığı zaman Hani bir espriyle girme çabası vardı evet, Radyo 3 <gülüyor> stüdyolarına da biz Yok efendim biz sizi şarkı çalarak bekleyelim cevap vermiştik O tip bir espri geliyor Putin'in de espri anlayışı paralel diye düşünüyorum ee, Zaten judocu şey mi diyor acaba? Yani siz başlayın ile ben tekmeyle gireyim. Ha, tekmeyle gireyim falan gibi öyle bir şeyler yapıyor olabilir. Ee, ama şey var. Bir, en son bir fotoğraf burada e, St. Petersburg'da. E, geçen Eylül ayında G20 zirvesinde aile fotoğrafı çektireceğiz abi diye konuşmuş bütün liderler. Bütün liderler toplanmış Putin yok. Şimdi, şimdi Putin siz aile fotoğrafı da yarın öbür gün e tarih dersinde gördüğünüz gibi fotoğrafta yoktu falan diye bir başka şey yoruma açık olacak. abi hem yoruma açık olacak bir de ev sahibi. Sen Petersburg'da oluyor yani o toplantı. E nerede? Öğlen yemeğe eve gider her zaman. Vladimir Bey, Putin Bey falan diye. Öyle konuyu tam 20 dakika geç kalmış. Bir de bunlar devlet başkanı ya. Bir, bir, bir dolu şeyleri e, adamları üstünden yürüyor. Evet. Şimdi mesela sen geciksen ben seni ararım. Neredesin Oktay? Geliyor musun? Geliyor musun abi falan diye konuşulur ya. Tamam. Burada ne oluyor? Şimdi Merkel aramıyor herhalde Putin'i. Merkel'in danışmanında şey diyor işte ara bakalım geliyor muymuş diye. O onu arıyor. Geliyor geliyor muyuz efendim? Geliyoruz geliyoruz. Şu anda Putin şey yaptı bir imza atması gerekti son dakikada öyle bir şeyler mi Geliyor. Geliyor. Bindi geliyor. Arabadalarmış falan diye. Öyle haber geliyordu Zaten direkt de sorulmuyordur. Nerede Sayın Putin falan filan diye. Geliyor mu diye soruluyordur böyle kibar var Yolda efendim. Peki falan diyeyim. Ondan sonra başka Oğlum nereden geliyormuş? Başka bu. Arabayla, <gülüyor> Arabayla mı geliyor? Bir <gülüyor> de bilmiyorlar ki nereden geliyor falan filan sorularının cevabını. Çok zor ya. Yani, <gülüyor> Valla şey çok zor. ya oradan geliyor yani. Çok yakın falan diye. O yüzden e, şeye kadar gitmiş bu. Ha orada bir fotoğraf var. Sen Petrasburg'da. En çirkinin de Putin'in elinde torbalarla gelmesi olurdu. <gülüyor> Ya trafik var ama böyle elinde <gülüyor> Poşet var belli durmuş markette <gülüyor> Ya da şey e, Arabadan indiği zaman elinde poşetleri unutup Sonra 3 adım atıp Ay pardon şunları bırakayım geleyim deyip tekrar arabaya dönmüş Öyle bir fotoğraf var zaten burada Tam bu aile fotoğrafına girerken Böyle bir mahcubiyetle giriyor Mesela bu G20 zirvesi Hı -hı. toplantısında Ama en son şeye kadar gelmiş Haziranda biliyorsun ayrıldı kendisi Şkrep Neva. Eski karısı hı hı. Mila Shkrelieva ondan da açıklama geldi tam oldu. Ne? Putin, Putin hep yapar bunu. Bana da yapardı. Yani en az bir yarım saat bekleyeceğimi ben bilirdim. Demek Gittiğim zaman mevhumuyla ilgili bir şey. Veya böyle bir giriş mi yapmak istiyor? Herkes toplandıktan sonra. Ay, ay, ay, Putin geliyor, Putin geliyor. Canım, genel bir Türk geliyor bir millet toplansın ondan sonra ben takılırım diye mi? En son giriş işte. bütün gözler üstümde olsun falan. Karısına gibi. niye öyle yapıyor canım o zaman? Bunun da merak Şov, bir şov devam etsin. Bir şey var yani. Vallahi kendini öyle. önemli göstermek istiyordur karısına. O da o da olabilir. Çünkü bugüne kadar bekletmediği şey yok. Lider yok. En az beklettiği kraliçe 2. Elizabeth işte 14 dakika. Nerede bekletiyor bir de o da önemli. Sarayında bekliyorsa Kraliçe zaten şey açar televizyonu otur. Ama olur mu ya televizyon odasıyla şey farklı. Sen de hiç bilmiyormuş gibi yorum yapıyorsun. Doğru sarayda televizyon odasıyla özel görüşme odası arasında özel görüşme odası yarım saat yürü. Yürüme şey var yani. Şimdi öyle de bir süre ki oraya yürümeye kalksan şey yapamazsın. Otursan saçma. Hakikaten zor sıkı. abi. Saray yani sarayda hayat zor. Çay vereyim mi? Kraliçem gelmeyecek bu galiba. Bir çay daha içer miyiz demiş. Öyle bilse yine iyi. Ben bir çay alayım falan deyince altına su çektim diyorlarmış. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Kraliçe de bilmediği için su çektiyse tamam o zaman başka bir şey içelim falan diye. Yani bir Putin'in 14 dakika geç kalması oradaki kaç kişinin işine mal oldu yani. Dünya dengelerini değiştiriyor neredeyse. Alt üst oldu. Modern Sabahlar Bo Modern Sabahlar Moder sana sevgili severler son dakikalara moder sabahların espriler şakalar gırla buyursunlar. Bir son dakika haberi var. Ee, şimdi burada son dakika haberlerini programın son dakikasında mı saklıyorsun? evet son dakika Yoksa öyle denk mi geliyor? Yok ya benim son dakika dediğim programın son dakikasına verdiğiniz ha, ha, için ha, ha. haber yani. Bence verseydin ben Yoksa... seviyorum, anladım. <gülüyor> yani daha yo daha erken de verebilirdik de bu son dakikaya denk geldiği için öyle diyoruz yani. <gülüyor> tamam, bir tamam, tamam yok şey yok yani olsun. bir son Dakikada, Hayır canım. Yarın da versek falan. olur yani. Tabii canım. Öyle bir acil bir durum yok yani. yani. çünkü onu da baştan sormam lazım. Dinleyicilerimiz belki şu anda iş yerine vardı. Arabasından iniyor. Son dakika ne oldu falan diye şey yapmasınlar. Yani sen dediğin plaj haber gibi bir şey mi? Ha, evet öyle değil. Ya yok son dakikada olduğu için verdiğimiz bu haber. Antarktika'da buzun içinde. Yani zaten verince de bak yani. Daha net anlaşılacak. Ki bozulmazmış yani yarına kadar da buzun içinde hiçbir şey olmaz. günlerce, aylarca, aylarca. belki yıllarca araştırılacak bir şey yani. Şoklanmış bir haber mi? Şoklanmış bir uzaylı. Buzun içinde, daha doğrusu buzun içinde Samanyolu galaksisinin dışından gelmiş olma ihtimali yüksek olan yüksek enerji... Li atom altı parçacıkları dikkat. Et. Bakın yani burada şeyler var. E, dikkat edilmesi gereken kelimeler var. Atom altı parçacıkları bulununca Nereden şimdi hemen buzun altındaki şey samanyolunun dışından olduğunu söylüyorlar. tipinden Bu, bu, bu gelse gerçekarsta samanyolunun dışından gelmiştir. Yani e, sonuçta bilim dergisi var biliyorsunuz Science. Evet doğru. İsminden de belli. Science'ta da yayınlanmış bu. Ee, bu, buna, biz buna bir bakacağız demişler. Buna bir bakacağız. Buna bakalım hemen karar vermeyelim demişler. Önümüzdeki yıllarda e, bu bizim insanoğlunun kullanması şey olan e, aradığı enerjiyi bu maddede bulmuş olabiliriz diyerek çok büyük heyecan var şu an. Bunlar hep biliyorsun borun önünü kesmek için uydurulmuş şeyler. Faiz lobisinin için diyorsun? Yani bana kalırsa çünkü biliyorsunuz bor geleceğin materyali olacak. Ee, nasıl diyeyim madeni olacak ve o yüzden dünya borun önünü kesmek için bak samanyolunun dışından şey getiriyorlar, malzeme getiriyorlar. Antarktika'da bulunmuş bir bu. Yani çok... Halbuki zaman, bor öyle mi ya? Ülkemiz bor cenneti. Ülkemiz bor cenneti. Antarktika'da yani Türkiye'ye çok uzak bir yerde bunun bulunmasının bir tesadüf olmadığını son derece noktasında buluyorum. Yani onları, onu da söylemeden geçmeyelim. Milliyetin e, bu enerjinin, gazetenin uzaylı olduğu yönündeki anında tespiti... Ee, hakikaten yani ilk kez... Milliyet Türkiye'de uyarı gazete. Milliyet gazetesi bunu gündeme getirdi. Ee, yani belgeselleri konu olacak türden. Bundan bir süre önce çıkan bir şeydi bu haberde. Antarktika'da bulunan bir buzulda e, yabancı maddeydi. Bu netleşti. Şu anda araştırılacağı netleşti. Yani öyle bu çöp bu deyip atılacak bir şey değil. Abi o netleşti. Dediğim gibi bunu... ...çok uzun uzun araştırılacak bir şey bu. Yavaş yavaş araştıracağız demiş bilim adamdır. <gülüyor> <gülüyor> Bunu öyle hop diye araştırılmaz bu. Yavaş yavaş araştırılacak bir şey demiş. İlerleyen yani. günlerde programımızın son dakikasında... ...yine aklımıza gelir, gözümüze çarparsa... ...son dakika haberi olarak veririz. Ha yok. Ne Ortalarını şey... da veririz. <gülüyor> Şimdi gündemle devam ediyoruz diye... ...biz de bu konuya her şekilde... ...ama her şekilde eğilmeye... Ne yapacağız? Devam, Devam edeceğiz. edeceğiz. Bravo Ege. O zaman modern sabahları bitirelim Oktay. Bitirelim Böyle abi. yapalım. Yeni bir haftanın başına hepinize bir kez daha merhaba demiş olalım. Yarın sabah buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Bir mükemmel bir gün olacak.